958. konu, Hazreti Peygamber'in fetih senesinde Mekke'ye girerken gösterdiği tevazu, Hazreti Peygamber Mekke'ye girdiğinde halk onu yüksek yerlerden seyrediyordu, o da, başını yerin üzerine koyarak secde ediyordu.